ve şerrel umuri muhtesatuhâ, ve kulle muhtesetin bid'â, ve kulle bid'atin zalâle, ve kulle zalâletin finnâr. İbane kitabında 116. maddede kalmıştık. Ebu Kılâbe Raymullah şöyle demiştir. Hangi topluluk bir bid'at ortaya atmışsa mutlaka o bid'at uğrunda kılıç çekmeyi helal saymışlardır. Bunu Darimi süneninde Abdurrazak tefsirinde Fir'i el-Kader'de de rivayet etmişlerdir. Hasan el-Basri'den, ee, Alameddani'nin Ebu Amreddani'nin e, Risalet-ül Vakıfesinde rivayetine göre her bilad ehli harura, harura ehlindendir. Yani haricilerdendir demiştir. İbn-i Şahin de Es-Sünne'de Süyan es, es naklediyor. Hevahinin tamamı kıble ehline kılıç çekmeyi caiz görürler. Yani bidat ehlinin tamamı bidat fırkalarının tamamı kendileri gibi itikad etmeyenleri tekbir ederler. Bu ee, yani onların kanlarını, mallarını helal sayarlar. E, bu bakımda bütün bidat fırkalarda harcılık vardır. E, selef bunu ifade ediyor. 117. Ebu Kılabe Raymallah şöyle demiştir. Şüphesiz buzayı ilah edinenlere dünya hayatında Rablerinden bir gazap ve zillet ulaşacaktır. Biz müfterilerin karşılığını, yani iftira edenlerin karşılığını işte böyle veririz. Araf 152. Bu kıyamet gününe dek bütün müfterilerin bulacağı karşılıktır demiştir. Yani bütün iftira eden, yani Allah'a, dinine karşı iftira bunun öncelikli muhataplarıdır demek istiyor. Bunu Taberi tefsirinde, İbn-i Ebiatim tefsirinde ve lalkayı itikadda rivayet ettiler. 118 yine Ebu Kılabi el-Cermi Rahimullah şöyle dedi. Heva ehli, sapıklık ehlidir. Onların varacağı yerin kesinlikle cehennem olduğunu görüyorum. Onları şöyle bir yokla. Onlardan bir görüşü benimseyip de ya da bir söz ortaya atıp da kılca başvurmayan kimse yoktur. Nifak çeşit çeşittir. Sonra şu ayetleri okudu. Onlardan Allah'a söz verenler vardır. Tevbe 75. Onlardan bazıları sadakalar uslunda seni eleştirir. Tevbe 58. Onlardan bazıları nebi üzer. Tevbe 61. Onların sözleri farklı farklıydı. Fakat şüphe ve yalanlama uslunda bir oldular. Bunların da sözleri farklı farklıdır ama... Kılıç çekme huzusunda bir olmuşlardır. Onların varacağı yerin ancak cehennem olduğunu görüyorum. Bunu Darimi ve Firyabi El-Kader'de, Zemül Kelam'da her evi riadetler, Ebu Naim'in hilyesinde Ebu Kılabe'den şöyle dedir rivadet edilmiştir. Heva ehlinin durumu münafıkların durumuna benzer. Zira Allah-u Teala münafıkları çeşitli sözleriyle ve çeşitli amelleriyle birlikte zikretmiştir. Fakat bunların tamamı sapıklıktır. Aynı şekilde heva ehli de farklı hevalara sahiptir. Fakat kılıç çekme olsun bir olmuşlardır. Yani Mu'tezile, Cebriye, Kaderiye, artık 40'ların hepsi, isimleri, görüşleri farklı farklı olsalar da birleştikleri yer ümmeti tekfir etmeleri, yani kendilerine gibi inanmayanları kafir görmeleri, onların kanlarını, mallarını helal saymaları bu konuda Hacer ile birleşirler. 119. İbn-i Abbas radyalanıma şöyle demiştir. Kim cemaatten bir karış ayrılırsa İslam'ın halkasını boynundan çıkarmış olur. Bu lafız Nebi ve Vesselam'dan merfi olarak sabittir. Buna Ahmet, Ebu Davud rivayet etmişlerdir. Tehzübül Luga'da şöyle geçer. Şimir dedi ki, Yahya bin Adem dedi ki, ribkatul İslam, yani İslam halkası ile İslam akdini kastetmiştir. Cemaatten ayrılmanın manası ise sünneti terk edip bidatta uymaktır. Yani bir kimse işte yani halk nezdinde, avam nezdinde cemaatten önce sanki işte cami cemaati namaza devam etmek gibi anlaşılır. Burada kastedilen Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam ve asabının üzerinde bulundukları akide ve menheşten ayrılmaktır. Yani cemaatten ayrılmakla kastedilen budur. 120 Muhammed bin el-Hanefi'ye şöyle demiştir. İnsanlar Rableri hakkında tartışmaya başlamakça kıyamet kopmaz. Biz epey bir zamandan beridir buna şahidiz. Ee, yani daha önce, çok önceleri başlamıştır bu. Yani Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatları hakkında tartışma. hicri 3. asırlardan beri e, devam ede gelen bir şey biz de kendi zamanımızda gördüğümüz bir şey. Allah Azze ve Celle'nin sıfatları olsun da e, tartışmalar. işte sahabenin yine üzerinde bulunduğu yola muhalif itikatlar. Geçen hafta da bahsetmiştik. Yani Allah Azze ve Celle'nin nerede olduğu sıfatları konusunda bizim bidat ehliyle bir birliğimiz yoktur. Yani Allah'a iman konusunda bile itibak edememişiz. Onların Allah Resulü'nün yolundan başka bir yol tutmaları sebebiyle. Evet, Musannif İbanetül Kübra'da Cehmiye'ye reddiyenin e, tamamlayıcı kısmı bölümünde Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan merfu olarak rivayet etmiş bu sözü. E, Herevi Zemmül Kelam'da İbn Abdilber Can ilimde İlim'de Ebu Hureyre Radyalan'ta Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a dayandırmıştır. Daire Kutni İler'de bunun merfi olarak sayı olmadığı Muhammed Bin Hanefi'nin sözü olarak e, bu şekilde doğru sayı olduğunu tercih etmiştir. 121 Abdullah Bin Amr Radyalanma şöyle demiştir. Davud Oğlu Süleyman Aleyhisselam'ın Zincire vurduğu bazı şeytanların insanları fitneye düşürmek için ortaya çıkmaları yakındır. Bunu Abdurrazak Musannef'te darimi e, ve e, İmam Müslim mukaddimesinde, sayın mukaddimesinde şu lafıza rivayet etmiştir. Denizde Süleyman zincire vurdu, hapsedilmiş şeytanlar vardır. Onların çıkmaları ve insanlara Kur'an okumaları yakındır. Başka bir lafında insanlara dinleri hakkında e, bilgi vermeleri yakındır. Yani şeytanlar İnsanların kılında e, bunu yapacaklar diyor. Buna şahit olduğuna dair yine e, Selef'ten rivayetler var. Bunlardan bazısını e, Zeberced'in ilk cildinde aktardım diye hatırlıyorum. Yani bir, bu konuyla ilgili bir hadis var. İşte insanlara hadis rivayet edecekler. Sonra yani başka talifleri var bu hadisin mane olarak destekleyen. İşte yüzünü ve e, ismini bilmediğim, daha önce görmediğim birisi bana şöyle hadis rivayet etti diyerek e, söylüyorlar. Neticede bunun kim olduğu tespit edilemiyor. Adam bir daha gözükmüyor. Yani böyle vakalara şahit olunmuş e, öncekilerden yani e, Hicri 3. asırlarda bu tip vakalara dair nakiller var. Yine e, mevduat kitaplarında yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın adına hadis uydurulmasının tespitine yönelik yapılan ilmi çalışmalarda e, Reten el-Hindi diye birisinden bahsedilir. Bu adam Hicri 4. asırda ortaya çıkmış birisidir ve doğrudan Allah Resulü'nden şöyle işittim diyerek e, rivayet ettiği, insanlara bir takım uydurma hadisleri bu şekilde aktardığı anlatılıyor. Yani iblisin e, askerleri insan kılığında bazı uydurmaları din adına insan arasına yaymışlardır. Yani verilen haber çıkmıştır. 122 e Eyüp -e Sahtiyani rahimeullah şöyle demiştir. Ebu Kılabe bana dedi ki ey Eyüp benden dört şeyi öğren. Kur'an hakkında kafana göre konuşma. Kader hakkında konuşmaktan sakın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı anıldığı zaman dilini tut. Heva ehlinin kulaklarına ulaşmasına izin verme. Sonra kulaklarına istedikleri gibi nüfuz ederler. Yani onları dinleme. Yoksa kalbine girerler kulaklarından demek istiyor. Bunu Lalkai ve Herevi de rivayet etmişlerdir. İbrahim Ennekai, Allah Azze ve Celle'nin aralarına düşmanlığı ve buzu bıraktık. Maide 64. ayeti hakkında onlar heva elidir demiştir. Kast budur demiştir. Zemmül Kelam'da İbrahim Ennekai'nin Maide 14. ayetinde aralarında düşmanlığı ve buğzu salıverdik ayeti hakkında. Ben bu ümmetin arasına salınan şeyin de ancak çeşit çeşit hevalar ve buğuz olduğunu görüyorum. Yani bu görüşteyim dedi. rivayet edilmiştir. 124 Muaviye bin Kurra şöyle demiştir. Din hususunda tartışmak amelleri yok eder. Ee, yine Lal Kaybunu Ali Radiyaland'dan rivayet etmiş aynısını. Ayrıca Muaviye bin Amr'dan ve Cami-i -il ilimde İm'de geçtiği üzere Avvam bin Havşep'ten de rivayet edilmiştir. 125 Yusuf bin Esbat şöyle demiştir. Bidat eline bakmak kalpteki hak nurunu söndürür. Evet, İbrahim bin Ethem de Ebunaym de şöyle dediğini rivayet ediyor. Batıla çok bakmak kalpteki hakikat bilgisini giderir. 126 Bişir bin el Haris, yani Bişra Hafi diye meşhur olan şahıs şöyle demiştir Raymond'la. Yolun bir bidat elinin yanından geçiyorsa onun yanına varmadan önce gözlerini yum. Yani e, bakma bile. Demiştir. Zemül Kelam'da şöyle aktarlıyor. Abdülvehhab el-Verrak dedi ki, bir adam El-Esvet bin Salim'e nasılsın diye sordu. Esvet de kötüyüm, bugün gözüm bir bidatçıyı gördü diye cevap verdi. Benzerini Tarif-ül Bağdat da rivayet etmiştir. Bu eserler bidat eline bakmaktan sakındırmaktadır. Şu halde onların sözlerini dinlemek, onlarla birlikte oturmak ve onlarla arkadaşlık etmek hakkında ne düşünüyorsun? Dikkat et, dinin usunda bidat eline karşı uyanık ol, onlardan kaç ve uzaklaş. Nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Deccal hakkında şöyle buyurmuştur. Sizden kim Deccal'in çıktığını iştirse ondan elinden geldiğince uzaklaşsın. Zira bir adam ona gelir de onu mümin zanneder. Onun sahip olduğu şüphelerin peşine takılana kadar kendisinin yanında durmaya devam eder. İbn-i Bat'ta İbanetül Kübra'da şöyle diyor. Bu Resul'ün buyruğudur. O doğru söyleyen ve doğrulanandır. Allah için ey Müslümanlar topluluğu. Allah için sizden birini kendisine olan hüsn ve mezhebinin doğruluğunu bilmesi şu hevalardan birini benimseyenlerle oturup da dini tehlike atmaya sevk etmesin. Yani şimdi bazıları bunun tam aksini söylüyor ya. İşte bizim akidemizden, şeyimizden, menhecimizden bir tereddüdümüz var, şüpemiz var. Giderse her tarafta dinleriz. Yani sakın böyle bir şey kalkışmasın diyor. Sizden biri sakın onun yanına onunla münazara etmek için gidiyorum ya da görüşünü ondan söküp atmak için gidiyorum demesin. Zira onların fitnesi deccalın fitnesinden daha kötüdür. Sözleri o yüzden daha yapışkandır ve kalpleri alevden daha da beter yakar. Ben onlara lanet okuyan ve onlara söyleyen bir topluluk görmüştüm. Sonra onlara karşı çıkmak ve onları reddetmek amacıyla onlarla birlikte oturmaya başladılar. Güler yüz, gizli oyunlar ve ince küfürler onlardan, bidatçilerden eksik olmadı. Sonunda onlara meylettiler. Yani onlara beddo eden, lanet eden kimseler idiler. Onlara reddiye vermek bahanesiyle onlarla oturmaya devam ettiler ve neticesini onlara meylettiler. Sahneun Rahimullah da şöyle demiştir. İbn-i Ghanim, ile birlikte oturmanın doğru olmadığısında şöyle dedi. Söyleyin bakalım, sizden biri, yeninde bir mal varken bir hırsın yanına otursa, o hırsızın malına ulaşmasından korktuğu için malını ondan esirgemez mi? Dininiz esirgemenize ve korumanıza da layıktır. İbn-i Ebi usulü de rivayet etmiştir. Mufattal bin Mühelhel şöyle diyor. Bidat evli kimse onun yanına oturduğun zaman sana bidatini anlatsa ondan hemen uzaklaşır ve kaçarsın. Fakat o sana sözünün başlangıcında sünnet hadislerini tahdis eder. Yani hadislerden bahseder. Sonra aklına bidatini sokar. Belki bidatı kalbine yapışır. Bakalım kalbinden ne zaman çıkar? Berbehari şöyle demiştir. Onları aklına ulaşmalarına izin verme. Bilmez misin ki Muhammed bin Sir'in faziletine rağmen Kitabi'nin en büyük alimlerinden birisi, büyüklerinden birisi, Bidadeli'nin bir adama tek bir mesele hakkında bile cevap vermemiştir. Ondan Allah Azze ve Celle'nin kitabından tek bir ayet bile dinlememiştir. Ona bu sorulduğu zaman da onun ayeti tahrif etmesinden, bunun sonucunda kalme bir şeyin düşmesinden korkuyorum demiştir. Yani, eee, Rivayetin tam şekli Muhammed bin Sihirine, bir Sihir'in de birisi geliyor, sana bir ayet söyleyeceğim diyor, ona izin vermiyor. Ona diyorlar ki, adam ayet okuyacaktı, niye izin vermedin? O bunun üzerine bunu söylüyor. Yani ayeti tarif eder, o da kalbime yapışır diye korkuyorum diyor. Yani bu, tabinin en büyük alimlerinden olmasına rağmen böyle söylüyor. Yine Berbehari diyor ki, Bidat ehli akreplere benzer. Akrepler başlarını ve bedenlerini toprağa gömerler. Kuyruklarını çıkarırlar. İmkan buldukları anda da sokarlar. Bidat ehli de böyledir. Onlar insanlar arasında gizlenmişlerdir. İmkan buldukları anda istediklerini tebliğ ederler. 127. Ebu Labbas el-Hattab şöyle demiştir. Evinden çıktığında karşına bir bidat eli çıkarsa hemen geri dön. Zira şeytanlar onun etrafını sarmıştır. Evet, Yahya bin Ebi Kesir'den şöyle dedi rivayet edilmiştir. Bir bidat ehliyle karşılaştığında onun tuttuğu yoldan başka bir yol tut. Yine Fudal bin İyaz'dan e, benzeri rivayet edilmiştir. 128. Müslim bin Yesar Raymullah şöyle demiştir. Tartışmadan sakının. Zira tartışma zamanı alimin cahil duruma düşeceği bir zamandır. Şeytan o esnada alimi yanıltmak ister. 129. Hasan el Basri Raymullah şöyle demiştir. <gülüyor> Bidadeli'nin ne orucu, ne namazı, ne hacci, ne umresi, ne sadakası, ne cihadı, ne farzı, ne de nafilesi kabul edilir. firyab El-Kader'de, acuri i Şeria'da ve başka yerlerde rivayet edilmiştir. Bu söz 50 sünnet arasında icma edilmiş bir görüştür. El-Evzai'den, Fudal bin Yaz'dan, Esed bin Musa'dan, Eyyub-i İbn İbni Ağun'dan, Hişam bin Hassan'dan, süfyan -es Sevr'den ve El-Acur'den ve daha başka kimselerden rivayet edilmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bu sözü destekleyen sahih rivayetleri e, dipnotu düşen kişi El-Reddu er Alel Müktediye kitabına düştüğüm notlarda, dipnotlarda zikrettim diyor. Bu kitapta yeni tercüme edilmiş, basılmış. Bugün atmıştım linkini. E, İbni Kayyım es Salihatta, kötülüklerin iyilikleri götüreceği hususundaki kitaptan, sünnetten ve sahabeden nakledilenler Den, delileri söz konusu etmiştir bu konuyla ilgili. Bidat'ın kötülüklerinin en büyüğü olduğu, büyük günahlardan e, daha büyük olduğu e, gayet açıktır. Yani e, bu kötülükler iyilikleri gideriyorsa bidatlar daha tehlikelidir. Bu bakımdan sevapları götürür demeye getirmiştir. E, Zühri İbn-i Şabe Zühri şöyle diyor. Sünnete tutunmak kurtuluştur. İlim hızlı bir şekilde çekilip alınır. İlmin ayakta durması, dinin ve dünyanın var olması demektir. Alimler gidince bunlar da ortadan kalkar. Yani ilmin bekası alimlerin varlığına, mevcudiyetine bağlanmıştır kitapta ve sünnette. E, nitekim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam e, ilmin nasıl kalkacağını İbn Amr radıyallahu anh hadisinde beyan etmiştir. Bunu biliyorsunuz. Yani... E, Allah ilmi kullardan çekip almak sürekli kaldırmaz, arasından alimleri alır, onların canlarını alır. Bunun üzerine insanlar cahilleri önder edinirler diyor. Yani ilmin bekası alimlerin bekasına bağlı kılınmıştır. Yine Ziyad bin Lebedel Ensari Radyalland'dan gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün semaya baktı. işte bu anlar ilmin gittiği anlardır dedi. Dedi ki o sahabe, Ey Allah Resulü ilim nasıl gider ki biz işte Kur'an'ı okuduk, ezberledik, Kızlarımıza, kadınlarımıza, çocuklarımıza, kölelerimize dahi öğretti ezberlettik. İlim nasıl gider? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, e, kitabı elini görmüyor musun? Kitapları ellerinde ama e, ilimden uzaklar, sapıttılar e, diye buyuruyor. Ben de seni fakirlerden, anlayışlı kimselerden sanıyordum diye de ona bir nevi çıkışıyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Yani ilmin gitmesi demek, yani mesela, ahir zamanı tarif ederken Allah Resulü aleyhisselatü vesselam ilmin yayılacağından bahsediyor. Cahilliğin de yayılacağından bahsediyor aynı zamanda. Hem ilim yayılacak hem cahillik yayılacak. Bu nasıl olacak? İlme ulaşma vasıtaları yaygın. Yani e, alim de cahil de herkes işte kitaba, sünnete bu delillere muhatap oluyor bir şekilde. İşte internet de yayıldı. Herkes bir şekilde bir yerlere ulaşıyor. Ama o oranda İnkarcılar, deistler, sünnet inkarcıları, sabıkça yaklaşımlar o derece artmış durumda. Yani Kur'an ve sünnet metinlerine e, muhatap olan bozuk kimseler, bunları bozuk anlayışlarıyla yorumlayıp farklı e, şüpheler atmış durumdalar. Sahabeye, e, sahabe durumu şöyle anlatıyordu. Biz Kur'an'dan önce imanı öğrendik. İmanı öğrendik. Kur'an'da okuyunca, yani Kur'an'da ezberleyince, öğrenince imanımız arttı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam önce imanı öğretiyor, yani iman yerleşiyor. İman amelle birlikte, yani ilim, ilim ehliyle birlikte bu böyle devam ediyordu. Şimdi insanlar Kur'an'ı işte iki senede ezberliyor. Kur'an'ı ezberliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, ümmetinin kurallarının çoğu münafıklar olacak diyor. Yani Kur'an hafızların çoğu münafıklardan olacak diyor. Bunu haber veriyor. E şimdi şimdi sene senede Kur'an hafızı oluyor. Ne Allah ne emrediyor, ne yasaklıyor bilmiyor. Bilse bile mehalle hani e, haşır neşir olsa bile peygamber ve vesallam sünnetlerinden uzak bir şekilde. Yani Allah'ın muradından uzak bir şekilde Allah'ın kitabına belki muhatap oluyor. Hevalarına göre de yorumluyorlar zaten. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tedrisinde bir i̇bn Ömer radiyalarına diyor ki benim sadece Bakara suresini ezberlemem 8 seneme aldı diyor. Ne sebeple? Aynı i̇bn Ömer radiyalarına diyor ki biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan 4 veya 5 ayet ezberlerdik. Bunları iyice okuyup ezberleyip hayatımıza geçirdikten sonra diğer 4-5 ayete geçerdik diyor. Başka sahabeler de söylüyor bunu. Allah Resulü Aleyhissatü Vesselam öğretim bu şekildeydi. Yani demek ki Kur'an'ı almak ehlinden almakla oluyor. İlmi almak elinden almakla oluyor. Nebi Aleyhissatü Vesselam innemel ilmu bi'taallum. Yani ehlinden öğrenmekle, hocadan öğrenmekle elde edilir ilim diyor. Başka elde etme yolları yok mu? Var. Ama o soysuz bir ilim oluyor, kopuk, ınkıtalı bir ilim oluyor. Ehlinden almayan bir ilim derme çatma bir ilim oluyor. Başka mesleklerde de böyledir. İşin ustasının yanında yetişen, çıraklığından itibaren yetişenle işte Google'dan girip rastgele öğrenen biri olur mu? Onların işi bir olur mu yani? Aynı bunun gibi işin ehli kalmayınca insanlar işte Google'dan, şuradan, buradan bir şekilde ilme muhatap oluyorlar. İlim her tarafa yayılıyor. Ama ilim alınmış cahil insanlar. İlim var ama insanlar cahil. Cahillin artacağından bahsediyor Allah Resulü Vesselam. Bu işte ehlinin olmaması sebebiyle, reylerle bunlara yaklaşılması, sünnetlerden uzak, menheçten uzak bir şekilde bu ilme yaklaşılması sebebiyle. Burada da yani hadislerde belirtilen durum ifade ediliyor. Alimleri gidince bu ortdan kalkar diye. Evet. 131 Ömer bin Abdullah Zraymullah şöyle demiştir. Dini tartışmalara hedef yapan kimseye bir görüşten diğerine geçer durur. Yani televün dediğimiz delilsiz bir şekilde yani e, aklına yatan ne olursa taştıkça işte aklına işte, diğeri galip gelir, ona geçer, ondan ona geçer. Burada deliller değil de e, karşı tarafı ikna edebilme mantık, mantık kuralları çerçevesinde veya işte kelam, kurallar içerisinde. Karşıdakine galebe çalan e, onun görüşünü değiştirir. O ona, o ona oradan ona böyle sürekli görüş değiştirir diyor. Burada kast edilen delillerle görüş değiştirmek değil, reylerle. Yani birisi birinden daha iyi pazarlar görüşünü, onun görüşüne geçer. mezhep elli böyle. Mesela. Çünkü mezheplerde dayanaklar kıyastır. Birisi bir kıyas yapar, öbürü ondan daha iyi bir kıyas yapar. Bu kıyas terk eder, ona geçer. Deliller ise ee, delillerden dolayı birinden diğerine geçmek bu öğlen bir şeydir. Yani mesela bir kimse zayıf bir hadisle amel ettiğini öğrenir veya neskedilmiş bir e, haberle amel ettiğini öğrenir. Ona neskeden delil ulaşır. Bununla amel etmeye başlar. Öncekinden de alır. Bundan da sevap alır. Ama reylerle amel eden öncekinden de sonrakinden de ancak vebal yüklenir. Ee, bu sebeple mezhebe uymakla rivayetler uymak arasında böyle bir Dağlar kadar, boyla batı kadar bir fark var. Yani bir kimse hep böyle söylerler. İşte sen doğrudan hadisleri amel etmeye kalkarsan ne biliyorsun? Belki nesedilmiş bir hadisle amel edeceksin. Etsin. Onun sebebini alacak o. Onun niyet çünkü Allah Resulü'ne tabi olmak. Nitekim Bedeviler geliyordu uzak diyarlardan, elçilerini gönderiyorlardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında birkaç kelime, bir şeyler öğreniyorlar ve kavimlerine dönüyorlardı. Ne işittilerse onu bildiriyorlardı kavimlerine değil mi? Onlar da onunla amel ediyordu. Sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a yeni bir vahiy geliyor. O değişiyor. Belki bunlara bu haber ulaşmıyor. Ulaşana kadar yaptıklar bu amel boşa gitmiş değildir. Nitekim Bakara suresindeki ayet 118. ayette bunun üzerine nazil olmuştur. İşte e, kıble değiştirildiği zaman dediler ki e, bizim ölen kardeşlerimizin ne olacak? Onların namazları boşa gitti diyenler oldu. Bunun üzerine bu ayet nazil oluyor. Yani 115'te... 118. ayetlerin tefsirinde aktarmıştık bunları. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a Allah e, azze ve celle onların imanlarını zayi edecek değildir diye hitap ediyor. Yani onlar bu namazları yani daha önceden Beytül Makdis'e doğru kılıklar, namazları zayi olmayacak. Bunlar imandır. İmanların gereği olarak bunu yaptılar. Dolayısıyla bize bir hadis ulaştığı zaman, sayih bir yolla ulaştığı zaman, biz bununla amel ettiğimizde bu imanın gereği oluyor. Biz imanın yerine getirmiş oluyoruz. Yapmazsan o imanı yerine getirmiş olmuyorsun. Ama o neshedirmiş bir haber olabilir. Onun neshedildiğine dair neshedici delili biz bilmedikçe biz buna muhatabız. Mesela ateşleyen şeyden dolayı abdest alın. Hadisini okudun. Ne kaybettim? İşte et yedim, çorba içtim, abdest aldım. Bunlar da abdest bozucu kabul ettim, abdest aldım. Bu günah değil ki, artı sana sevap. Çünkü neskedilmiş bir hükümle amel etmektir, müstahaptır sonuçta. Kişiye ecir kazandırır bu tip şeyler. Buradan dolayı bir kaybın yok. Ha, yenisini öğrendim, işte bu neskedildi. Allah Resulü'nün son ayı olaması ateşte pişmiş şeylerden dolayı abdesti vacip görmemesiydi. Bunu öğrendiğin zaman da bunun vacip mertebesinde olmadığını öğrendin. Bu sefer bununla amel etmeye kalkıyorsun. Almadığın abdestten dolayı ecir kazanıyorsun bu sefer. Şimdi daha önce mesela çorba içtin abdest alıyordun ya. Ondan dolayı ecir kazanıyordun. Şimdi çorba içiyorsun ama bir sünnet öğrendin. Diyor ki hadiste, yani bundan dolayı abdest gerekmez. Abdest gerekmediği için, bu sünnet amel etmek için, senin niyetin bu. Ve orada abdesti terk ediyorsun, bundan da ecir kazanıyorsun. Çünkü niyetin peygamber ve vesselam'a ittiba. Bu sebeple hadisle amel e, kaybı olmayan bir kazançtır. Meseplerle amel etsen, a düne kadar işte burayı yanlışmıştı. E, düne kadar sen neye dayanarak amel ettin? Delil olmayan bir şeyle amel ettin. Ondan dolayı vebale girdin zaten. Şimdi başka bir şey geldi, başka bir görüş geldi. Onu iptal etti. Bunu amel etmeye başladın. Bunda da günah girdin. Neden? Çünkü delil değil. Allah azze ve celle sen sana Rabbinden vahiy edilene uy diyor. Vahyin dışındaki şeyler ise e, yani birbirini nakz şeylerdir. Batıl, Allah Azze ve Celle hakkın dışında sapıklıktan başka ne vardır buyuruyor. Evet, e, Acuri Eşşeriada Man bin İsa Allah'tan şöyle rivayet ediyor. Malik bin Enes, İmam Malik bir gün mescitten çıktı, koluma yaslanmıştı derken yanına Ebu Cüveyriye denilen irca görüşünü yani mürcelikle itham edilen bir adam geldi. Dedi ki Ey bu Abdillah yani İmam Malik ediyor. Benden bir şey dinle onu sana söyleyeyim. Onu ileri sürüp seninle tartışayım ve sana görüşümü bildireyim. Bunun üzerine Malik beni yenersen ne olacak diye sordu. Adam o zaman bana tabi olursun dedi. Malik peki başka bir adam gelse, bizimle konuşsa ve bizi yense o zaman ne olacak diye sordu. Adam o zaman ona tabi oluruz dedi. Bunun üzerine Malik şöyle dedi. Ey Allah'ın kulu, Allah Azze ve Celle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i tek bir din ile gönderdi. Fakat ben senin sürekli bir dinden diğerine geçtiğini görüyorum. Ömer bin Abdülaziz de şöyle demiştir ve e, bu yani İmam Malik aktarıyor dinle tartışmalara hedef yapan sık sık görüş değiştirir, sözünü aktarıyor. Yine Malik, amansız hastalık din usunda bir görüşlerin diğerine geçmektir demiştir. Evet, Allah izin verirse 132. madde ile sonraki bir derste inşallah devam edeceğiz. Subhaneke Allah'u ve bihamdik ve eşadenle ilahe illan tevateke ve estağfurullah ve